Şehvet, Allah Teala'nın emirlerini sarf nazar etmekle, nefsi emmarenin arzularını yerine getirmektir. Bu put ise, insanı zinaya, haram mal almaya, namusu ve nesli bozmaya iteler. İslam dini bunu da, emri ma'rufa inanmak, onunla yaşamak, yasaklardan sakınmak ve sakındırmakla yıkmıştır. Gazap putu, İnsanı buğuzlaşmaya, intikam almaya, kin tutmaya iteler. O kadar iteler ki gözler şaşı olur. Gözlere hakkı batıl, batılı hak gösterir. Öyle olduğu için de tefrika, taassup meydana gelir. İslam bu putu kadere rıza, tevazu ve hilim gibi yumuşak, güzel ahlakla yıkmıştır. 3. Ruhi olarak insanın bedeninde, Hak ve batılı bildirir kalp ve nefs var. İnsanın kalbi daima hayra davetçidir. Nefsi ise şerre davetçidir. İtminan derecesine kavuşmayan daima bunalımlarda bulunur. Ancak Allah Teala'yı zikretmekle insanın kalbi nefsin esaretinden kurtulur. Öyleyse insan 24 saatten hiç değilse bir saati farz vakitlerinin dışında zikretmek için ayırmalıdır. Bu saati değerlendirip bedenini maddi gıdalarla beslediği gibi ruhunu da zikirle beslemelidir. Böyle yapan Allah Teala'nın rızasını kazanır. Bunda tembel olanlar ise Allah Teala korusun helak olur.